Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz belirsiz geçmiş zamanın hikayesi. Bir işin daha önce yapıldığını kuvvetli bir şekilde belirtir. Örneğin... Buralarda yenisin galiba. Seni daha önce görmemiştim. Ben de senin gibi bu filmi çok önce izlemiştim. Belirsiz geçmiş zamanın hikayesi ile belirli geçmiş zamanın hikayesini aynı anlamda kullanmaktayız. Buraya daha önce geldiydim. Buraya daha önce gelmiştim. Yapılan işten hemen sonra konuşuluyorsa genellikle belirli geçmiş zamanın hikayesi kullanılır. Ömer'i az önce sınıfa girerken gördüydüm. Belirsiz geçmiş zamanın hikayesi kullanıldığında genellikle bir hatırlatma vardır. Vizeden aldığım notu sana söylemiştim. Nereye gideceğimi ona söylemiştim. Belirsiz geçmiş zamanın hikayesi cümlenin yükleme olarak kullanılmadığında ise zarf fiillerin anlamına yüklenir. Yeni yatmıştım, telefon çaldı. Yatar yatmaz, telefon çaldı. Okula gelmiştim, sana baktım. Okula gelmişken sana baktım. Şimdi okuyacağımız metni, belirsiz geçmiş zamanın hikayesinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. Marangoz Eski çiftlik evini restore etmek için tuttuğum marangoz işteki ilk gününü zorlukla tamamlamıştı. Arabasının patlayan lastiği onun işe bir saat geç gelmesine sebep olmuştu. Elektrikli testeresi iflas edip eski pikabı çalışmamıştı. Onu evine götürürken Yanımda adeta bir taş gibi oturuyordu. Evine ulaştığımızda beni ailesiyle tanışmam için davet etmişti. Eve doğru yürürken küçük bir ağacın altında kısa bir süre durdu, dalların uçlarına her iki eliyle dokunmuştu. Kapı açıldığında adam şaşırtıcı bir şekilde değişti. Yüzünde bir gülümseme meydana geldi. İki çocuğunu kucakladı ve karısına sarılarak onu öpüverdi. Daha sonra beni arabaya yolcu etmeye geldiğinde ağacın yanından geçerken merakım daha da artmıştı ve ona eve giderken gördüğüm olayı sordum. ''O benim dert ağacım.'' dedi. Elimde olmadan işimde bazı sorunlar çıkıyor ama şundan eminim ki o sorunlar evime, eşime ve çocuklarıma ait değil. Bunun için bu sorunları her akşam eve giderken o ağacı asıyorum. Sabahları tekrar onları oradan alıyorum. Ama komik olan ne biliyor musunuz? Ertesi sabah onları almaya gittiğimde, astığım kadar çok olmadıklarını görüyorum. Şimdi de okuduğumuz metinde belirsiz geçmiş zamanın hikayesinin kullanıldığı cümleleri tekrar edelim. Eski çiftlik evini restore etmek için tuttuğum marangoz, işteki ilk gününü Zorlukla tamamlamıştı. Arabasının patlayan lastiği onun işe bir saat geç gelmesine sebep olmuştu. Elektrikli testeresi iflas edip eski pikabı çalışmamıştı. Evine ulaştığımızda beni ailesiyle tanışmam için davet etmiştim. Dalların uçlarına her iki eliyle dokunmuştu. Ağacın yanından geçerken merakım daha da artmıştı. Şimdi de yapacağımız konuşmadaki belirsiz geçmiş zamanın hikayesinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat edelim. Boncuğun Kayboluşu Burcu, boncuğu gördün mü? Evet, az önce görmüştüm. Annem onu kucaklayıp minderin üstüne bırakmıştı. O da yumağıyla oynamaya başlamıştı. O zaman buralardadır. Çıkar birazdan ortaya. Boncuğun ilk geldiği günü hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Babam eve elinde bir sepetle gelmişti. Sepeti masaya bırakıp annemle beraber bizi izlemişlerdi. Biz de seninle masaya koşup sepette masmavi gözlük kedi yavrusunu gördüğümüzde şaşırıp kalmıştık. Evet. ''Sen sevinçle onu avuçlarına almıştın. Ben de gözlerimi onun nazar boncuğu gözlerinden ayıramamıştım. O kadar mutlu olmuştuk ki hemen ona bir isim bulup onu da bizim ailemizin bir ferdi yapmıştık.'' Boncuk koymuştuk adını. Soyadı hazırdı zaten. Boncuk Özdemir. Artık ailemizin en küçük ferdi olmuştu. ''Ne çabuk geçti iki yıl. Bir zamanlar minicik olan kedimiz kocaman oldu. Kediler nankör olur derler.'' Ama iki yıl boyunca onun bir nankörlüğünü görmedik. Evet Burcucuğum, akıllı bir kedi o, tıpkı senin gibi. Ne de olsa senin elinden yemişti ilk mamasını. Haklısın. Ama şunu da itiraf etmeliyim ki, parmaklarımı da yiyeceğinden çok korkmuştum. Boncuk, kızım, hadi gel bakalım. Çık ortaya neredeysen. Oyun zamanı değil, yemek zamanı Boncuk. Ps -ps -ps -ps. Burcu, sence de bu işte bir terslik yok mu? Boncuk hiç bu kadar uzun süre kaybolmamıştı. Hadi bahçeye çıkalım da onu arayalım. Tamam, çıkıp arayalım bence de. İkisi de bahçenin altını üstüne getirdiler. Sadece bahçede değil, çevredeki evlerin bahçelerinde, sokakta, her yerde aradılar. Ama boncuk yoktu. Şimdi de yaptığımız konuşmada belirsiz geçmiş zamanın hikayesinin kullanıldığı cümleleri tekrar edelim. Evet, az önce görmüştüm. Annem onu kucaklayıp minderin üstüne bırakmıştı. O da yumağıyla oynamaya başlamıştı. Babam eve elinde bir sepetle gelmişti. Sepeti masaya bırakıp annemle beraber bizi izlemişlerdi. Biz de seninle masaya koşup,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 ...senin elinden yemişti ilk mamasını. Şunu da itiraf etmeliyim ki... ...parmaklarımı da yiyeceğinden çok korkmuştum. Boncuk hiç bu kadar uzun süre kaybolmamıştı. Bugünkü konumuz belirsiz geçmiş zamanın hikayesiydi. Programın başında da belirttiğimiz gibi...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 zarf fiillerin anlamı yüklenir. Yeni yatmıştım, telefon çaldı. Yatağa yatmaz telefon çaldı. Okula gelmiştim, sana baktım. Okula gelmişken sana baktım. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Türkçe öğreniyorum.